Borsada hisselerimiz var. Bunlar da belli bir yekün tutuyor. Bu hisselerimiz nisap miktarını aştığı takdirde bunlara da zekat düşer mi yoksa fiili bir para mı olması lazım elimizde? Hisse senedi kişinin o şirketin bir kısmına ortak olması anlamına geliyor. Söz gelimi A firmasının veya A şirketinin hisse senetlerini satın almışsanız, ...siz satın aldığınız o senetler miktarınca o şirketin ortağısınız. Az veya çok artık hissenizin oranına göre değişir, miktarına göre değişir. Dolayısıyla siz o hissenin mal varlığının bir kısmının sahibisiniz. E şimdi diyelim ki bir kişi şirketi var, işte orada fabrikası var, orada üretim elde ediyor... E bunun e, tabii ki sene sonunda zekatını vermesi gerekiyor. Aynı şekilde bir şirketin e, hisse senedine sahip olan kimse de o hisse senetlerinin toplamı diğer mal varlıklarıyla birlikte kişinin hı hı. eğer nisaf miktarını aşıyorsa elbette ki sene sonunda diğer mal varlıklarının hesabını yaparken bu hisse senetlerini de o mal varlıklarının hesabına katıp Toplamının 40 birini zekat olarak vermesi gerekiyor. Evet. Yani hisse senedi dediğimiz o kağıtlar veya sanal ortamdaki işte o rakamlar para sayılmaz diyemezsiniz. Hı -hı. Mal sayılmaz diyemezsiniz. Şimdi mülkiyetindeki siz, bir değerdir değil elbette mi? Elbette istediğiniz anda onu paraya dönüştürebiliyorsunuz. Zaten elimizdeki kağıt paraların da aslında hiçbir kıymeti yok. Hı -hı. Diyelim ki. Allah korusun devletimiz yıkılsa. O elimizdeki yüzlükler e, bir yerde geçmez. Hı hı. Veya zaten örnek de var. E, Irak e, işgal edildiği zaman e, Küveyt işgal edildiği zaman Küveyt dinarları ki çok kıymetliydi. 90 senesinde Saddam tarafından işgal edildiğinde onların para e, dinarları hiç para etmedi. Yani kağıt oldu. Tamamen hükümsüz oldu. Kimse almıyordu artık onları. Dolayısıyla yani bu kağıt paralar da kıymetli bir şey değil aslında. Ama hali hazırda siz istediğiniz zaman o kağıt paralarla herhangi bir malı veya değeri satın alma imkanına sahipsiniz. Adeta çek gibidir. Hı hı. Sizin diyelim ki birisi tarafından yazılıp imzalanmış bir çekiniz varsa 100 bin liralık bir çek... Diyelim ki bu çekin de vadesi tam bir seneden fazlaysa, bir sene sonra alacaksanız o çeki, hı hı. o sağlam çektir ve onun üzerinden bir yıl geçince zekatını vermeniz lazım. Çünkü o sizin paranız, sizin malınız. Evet. Aynı şekilde hisse senetleri de zekata tabidir. Evet bu hüküme dahil Dahi. oluyor.